Dikkat çalışacağız inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bugünkü ilk ismi El-Vedud, Allah Azze ve Celle Vedud'tur. Bu isim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu ismi El-Vedud ismini iki yerde zikretmiştir. Birincisi Hud suresi 90, 90. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ Iley. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbe edin. İnne Rabbi rahimun Vadut. Muhakkak ki benim Rabbim rahimdir vedudtur. İkincisi ise Buruç suresi 13 ve 14. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle innehu huve yubdi'u ve yu'id ve yu'id ve huvel gafurul vedud. O, İlk defa var eden, öldükten sonra da diriltendir. O gafurdur, veduttur. Kardeşlerim manasına baktığımız zaman vedut ismi yani nebilerini, rasullerini ve ona tabi olanlarını sevendir. Onlar da Allah'ı sever. Allah yani e, Allah Azze ve Celle onlara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 Allah da azze ve celle subhanahu ve teala onun günahını bağışlar ve geçmiş ne kadar günahı varsa büyük küçük hepsini yok eder Allah subhanahu ve teala. Belki de biraz önce okuduğumuz Buruç suresinde ve huve'l gafurul o bağışlayandır ve sevendir. Allah azze ve celle önce kulunu bağışlıyor yani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 kabul etmedi serzenişidir. Halbuki Allah azze ve celle ne duanın kabulü için de sebepler yaratmıştır. Hani bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bir kul diyor gelir. Üzeri işte seferden gelmiştir yorgun, bid'at, e, e, çok yorgun. Üstü başı toz içinde elini açar. Ya Rabbi Ya Rab diye dua eder. Giydiği haram, içtiği haram, yediği haram, kazancı haram. Ve Allah diyor buna neden, nasıl, fe ennâ yüstecâbûlâ. Onun duasına nasıl icabet edilsin diyor. Ve denir burada da Allah Azze ve Celle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 Tereddüt etmedim ki bir kulumun, mümin bir kulumun canını almakta tereddüt ettiğim gibi. Ama nedir? O ölümü kerih görür. Ben de diyor ona bir kötülük gelmesinden hoşlanmam diyor Allah. Subhanahu ve Teala. Şimdi bütün bunları yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini sevdiğini bilen bir kul nedir? Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisi çok daha nedir? Ee, başkadır. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala... Kendisine itaat edeni ve mümin kullarını, müttaki kullarını sabredenleri, tevekkül edenleri sever. Çünkü Kur'an'da öyle diyor Allah Azze ve Celle. وَيُحِبُ الْتَوَّابِينَ الْمُتَطَحِّرِينَ Allah'a tövbe ederek temizlenenleri de sever diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle sözünde sadık olan, ihsan eyli, iyilik sahibi olanları da sever diyor Allah Azze ve Celle. Ve bütün itaat edenleri sever Allah Azze ve Celle.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 Allah Azze ve Celle'nin Âl-i İmran 31. ayeti kerimesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِفْكُمُ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve sizin günahlarınızı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 Sevgi, muhabbet geliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Allah sonra sizin günahlarınızı bağışlar. Allah sevdi mi? Allah'ın rızasını, sevgisini, muhabbetini kazandığınız zaman nedir? وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O bağışlayandır ve kulunu sevendir. İşte Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmanın en büyük yolu. Ne rivayette?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 bana nasip eyle. Allahümme amin. Evet. İkinci ismimiz Allah Azze ve Celle